وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. <gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, bir Müslüman yaptığı itaatlerle ve yaptığı ibadetlerle bir şeyi gaye edinir. Amacı sadece Allah Azze ve Celle'yi razı etmek ve onun hem dünyadaki hem de ahiretteki karşılığını ummaktır. Ki mümin buna iman eder. Öncelikli görevi bu itaatiyle ve diğer ibadetleriyle ilk önce Allah'ı razı etmek bir müminin başlıca görevidir. Daha sonra da Allah azze ve celle'nin kitabında ve Resulü Sallam'ın diliyle bize öğrettiği duasında Rabbena atina dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. O yüzden bir mümin için, bir Müslüman için yaptığı itaatin ve yaptığı ibadetlerin hem dünyada karşılığı vardır hem de ahirette karşılığı vardır. O yüzden insanın dini olarak, din adına yaptığı salih amellerin muhakkak meyvesi vardır kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine itaat eden, ve kendisine ibadet eden kuluna nimetinden, kereminden verdikçe verir kardeşlerim. Ve onu minnet, e, nimetiyle ne yapar? Derecesini yükseltir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, <gülüyor> Onların yaptıklarından dolayı, amellerinden dolayı Allah onlara, ya onların karşılığını en güzel şekilde verecektir. Ve yezîdahum min fadli. Ve lütfundan da onu ne yapacaktır? Artırdıkça artıracaktır. Vallahu allâhu yerzık men yeşâ'u bi ghayre Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır buyuruyor Allah subhanehu ve teâlâ. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle men jâ'e bil haseneti felahu Aşru emtaliha. Her kim bir tane amel yaparsa Allah onun on mislini verir buyurur Allah Azze ve Celle. Ki başka rivayetlerde on mislinden yedi yüz misline kadar Allah Azze ve Celle yaptığımız amellere karşılık sevap vereceğini söylüyor. Bugün ticaretle uğraşan bir kardeşimiz diyebilir mi ki ben bir maldan yedi yüz kat yani bir verip yedi yüz alabiliyorum diyebilir mi? Allah diyebilir mi İlhan abi? Var mı böyle bir ticaret? Allah. Dünyada yok kardeşler. Bu ancak ahirette olan bir kazanç. Hatırlayacak olursanız Hz. Osman radıyallahu anhu kervanı geliyor ve Medine'de kıtlık zamanı. Tacirler onu dışarıda karşılıyor. Gel bu malını ver işte bire dört verelim. Hayır. Ben daha fazla verene vereceğim. 1'e 10 verelim. Hayır. Ben diyor bugün 1'e 700 verene vereceğim bu malı diyor. Ve ondan sonra malı Medine'de ne kadar fakir kimse varsa hepsine o şeyi kafiledeki olan hepsini Medine'deki fakirlere dağıtır. Ne güzel bir ticaret. İşte onların ticaret anlayışı bu. 1'e 700 kardeşler. Ve dünyada hangi ticaret böyle kazandırabilir ki? ama o sahabenin e, gayesi neydi? Ahiretti kardeşlerim. Allah hem dünyada vereceğini hem de ahirette vereceğini vaat ediyor ve diyor ki: "Men jaa e bil haseneti falahu khairun minha". Her kim bir iyilik yaparsa Allah ona ondan daha hayırlısını verir diyor Sufyanu ve Teala. Konumuz muhabbetti kardeşlerim ve muhabbet hakikaten Kelime olarak her ne kadar basit de gözükse, çok iyi anlaşılması gereken bir şey kardeşlerim. Çünkü birini sevdiğiniz zaman artık olay bitmiştir. Tabii ki sevgi, daha önce dediğimiz gibi, içerisi doldurulması gereken bir çizgi, bir daire. Başlı başına kuru bir söz değil. Ki Allah Azze ve Celle'nin sevdiği en salih amellerden, duygulardan bir tanesidir muhabbet. Ve kişi ancak bu muhabbetle, sevgiyle imanın tadını alabilir. Hadiste geldiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki her kimde şu üç haslet varsa o kişi imanın tadını almıştır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Birincisi neydi? Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili geldi. Allah ve her herkesten, her şeyden kendi nefsine dahil daha çok sevmek. İkincisi, bir kimseyi ancak ve ancak Allah için sevmek. Üçüncüsü, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi kerif görmek, ondan hoşlanmamak. İşte kimde bu üç haslet varsa imanın tadını Almıştır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve yine bu muhabbetle imanın tamamlandığını söylüyor aleyhissalatu vesselam. Diyor ki kim Allah için severse ve kim Allah için buz ederse yani sevmezse Allah için sevmek Allah için sevmemek ve Allah için verir ve yine Allah için men ederse vermezse muhakkak ki o kimse imanını tamamlamıştır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine muhabbet Allah'ı ve Resulünü sevmek imanın en üstünü olduğunu haber veriyor aleyhissalatu vesselam. Muad İbni Cebel radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama imanın en üstünü nedir ey Allah'ın Resulü diye soruldu. Allah Resulü Sallam buyurdu ki imanın en üstünü Allah için sevmen, Allah için buz etmen, öfkelenmen, sevmemen ve Allah yolunda buz etmen, sevmemen ve sürekli dilinin de Allah'ı zikretmesidir buyurdu aleyhissalatu vesselam. Demek ki burada Allah Azze ve Celle'nin sevmenin, muhabbetin nasıl elde edileceğini haber veriyor aleyhissalatu vesselam. Demek ki insan Allah için sever ve Allah için bu zeder Allah yolunda bu zederse işte bu imanın nedir? En üstünüdür buyurduğu gibi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Demek ki bir müminin üzerine düşen görev, farz en yücesi neymiş? Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiği her türlü söz Amen gözükeniyle gözükmeniyle gözükmeyeni gözükmeyeniyle ve Allah'ın sevdiklerini sevmek tıpkı nebiiler gibi melekler gibi ve salih kimseler gibi Allah'ın sevdiklerini sevmek ve yine Allah'ın sevmediklerini sevmemek Allah'ın sevmediği her söz her amel ne varsa gözükeniyle gözükmeni gözükmeyeniyle ne yapmak onlardan nefret etmek Allah'ın sevdiğini sevmek, hoşlanmadığından da hoşlanmamaktır muhabbet kardeşlerim. Demek ki burada muhabbet derken, bütün Allah'a olan muhabbet ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı duyulan muhabbet, muhabbetlerin, bütün muhabbetlerin ne yapması gerekir? Üstünde, fevkinde olması gerekir. Şimdi konumuz kardeşlerim, Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan muhabbetin dünya ve ahiretteki sevabı karşılığı nedir? Bunları Kur'an ve sünnetten delillerle işlemeye çalışacağız inşallah. Demek ki Allah'a duyulan muhabbet ancak ve ancak Allah'ın sevdiği ve Allah'ın sevmediği şeylerle gündeme gelir. Ancak bunlarla tamamlanır. Demek ki Allah, Resulü, Allah Azze ve Celle'yi sevmenin yolu ancak ve ancak Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ona uymakla onun emirlerini yerine getirip onun sakındırdıklarından da yasakladıklarından da kaçınmakla gerçekleşir. Demek ki Allah subhanahu ve teala'yı sevdiğinizi söylüyorsanız peygambere tabi olmak onun getirdikleri haberleri tasdik etmek zorundasınız. O yüzden Allah Azze ve Celle kendisine duyulan muhabbet ile peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyulan muhabbeti aynı anda zikrediyor. Ve buyuruyor ki Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam de ki eğer babalarınız, çocuklarınız kardeşleriniz, hanımlarınız aşiretiniz, mallarınız ticaretiniz Fesada uğramaktan, zarar etmekten korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız evleriniz, eğer size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgiliyse, oturun Allah'ın azabının gelmesini bekleyin. Muhakkak ki Allah fasık bir topluluğa hidayet etmez diyor Allah Azze ve Celle. Ki bu tıpkı Biraz önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın halavetül iman dediği imanın tadını alma hadisi gibidir kardeşlerim. Orada üç haslet kimde bulunursa onunla ne yapar? Bu hasletlerle, bu üç hasletle birlikte imanın tadını alır. Allah ve Resulü bir kişiye her şeyden daha sevgili gelmek. Onları her şeyin fevkinde üzerinde yapmak. Demek ki bunların hepsi nedir? Sevgiden kaynaklanan bir şeydir kardeşlerim. İman, tasdik etme nedir? Ee, Allah ve Resulü arasında müşterektir. Çünkü Allah'a iman, peygambere iman ve o ikisinin Allah ve Resulünün haber verdikleri nedir? Tasdik etmede Allah ve Resul nedir? Ortaktırlar. Demek ki nasıl ki Allah Azze ve Celle kendisine iman edilmesini farz kılıyorsa aynı şekilde Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam'a da iman edilmesini farz kılıyor. O yüzden ''Aminu Billahi ve Rasulihi'' Allah'a ve iman edin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki burada bütün yarattıklarına kendisini sevmeyi farz kıldığı gibi Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam'ı sevmeyi de bizlere farz kılıyor. Ve diyor ki ehebbe ileykum minallahi ve rasulihi Eğer size Allah'tan ve rasulünden daha sevgiliyse o zaman oturun Allah'ın azabını bekleyin. Tasdik manasına durumuna geldiği zaman da dediler ki işte bu Allah ve rasulün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve rasulü doğru söylemiştir. Buyuruyor Allah azze ve celle. Demek ki Allah ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a duyulan muhabbetin hem dünyada bazı karşılıkları olduğu gibi ahirette de müminler için büyük bir müjdesi vardır. Muhabbetin kendisine duyulan beslenen sevginin dünyadaki karşılığına baktığımız zaman bu dünya hayatındaki en büyük semeresi, en büyük meyvesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle'e varısına karşı duyulan muhabbet, bütün fiiller, bütün e, azalarımız, organlarımız, bedenimiz Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı razı etmek için çalışır kardeşlerim. Bu da muhabbetin getirdiği, doğurduğu en büyük meyvelerden semereden bir tanesidir kardeşlerim. Ne zaman ki insanın kalbinde muhabbet Allah ve Resulüne karşı karşı duyulan muhabbet fazlalaşır ve kalbi tamamen doldurursa işte o zaman Allah azze ve celle'ye karşı itaat ve ona karşı rıza ne olur? Allah'ın bizden razı olması gerçekleşir. İşte o zaman kalp ne olur? Mutmain olur, huzur bulur kardeşlerim. Demek ki o zaman Allah'ın hiçbir kul Allah'ın rızasından başka hiçbir şey beklemez kardeşlerim. Tek rızası ne olur? Allah, tek gayesi, tek amacı Allah Azze ve Celle'yi razı etmekten başka bir amacı olmaz kardeşlerim. Amacı hiçbir zaman bir insanı razı etmek veya onun gözüne girmek veya ona yalakalık yapmak değildir. Allah benden razı olsun tek gayesi nedir? Düz Müslümanın Budur. İşte bu da Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şu hadisinin aslında açıklamasıdır kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki, e, kut, e, Rabbisinden haber verdiği bir hadiste, kulum diyor bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Öyle olur ki ben onu severim. Hatta onu sevdiği zaman onun diyor gören göz, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum diyor Allah Resulü e, gelen hadiste Allah Azze ve Celle Sadık bir muhabbet kardeşlerim. İnsanın duyduğu kalbinde yerleşen yaşanan o sadık bir e, muhabbeti alimlerimiz bir kalpte yeşeren bir ağaca benzetmişler. Bunun kökü mahbuba, sevgiliye karşı boyun eğmedir demişlerdir. Gövdesi onu tanımaktır onun dalları ondan korkmaktır, yaprağı ise ondan haya etmektir. Onun meyvesi ona itaat etmektir ve onu sulama sulama maddesi de ancak ve ancak onu anmaktır demişlerdir alimlerimiz. Allah kendisinden razı olsun. Demek ki bir kalbe muhabbet yerleştiği zaman kardeşlerim Allah'a karşı boyun eğme olsun, onu marifet bilme olsun, korku, haya demek ki ne yapıyor? Kalpte tamamen yerleşiyor kardeşlerim. Ve sevgiliye karşı boyun eğme, ondan korkma, ondan haya gerçekleşiyor. Ancak bu şekilde gerçekleşir kardeşlerim. Eğer o kalbi Allah'ın sevgisi ve Resulü aleyhissalatu vesselamın sevgisi doldurmamışsa ne yapar? Ancak ancak... Ya dünya sevgisi doldurur, ya bir kadına duyulan sevgi, ya mal sevgisi, ya evlat sevgisi. Ama eğer kalbiniz Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselamın sevgisiyle dolup taşmışsa, nedir? Bir bardağın su taşı, e, dolu olarak düşünün, başka bir su damlası ne yapmaz oraya girmez, taşar kardeşlerim. Ve o kalbe Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, korkusu, muhabbeti, hayası, bu inemesi yerleştiği zaman inanın o kalbe şeytan ne yapamaz? Asla baslan nüfuz edemez kardeşlerim. Allah hepimize böyle bir kalp nasip etsin kardeşlerim. Ve Allah sevgisi de nedir? Bir insanın şeref duyabileceği izzet duyabileceği en büyük onurdur kardeşlerim. Tabi burada asıl gaye, asıl maksat bizim Allah'ı sevmemiz değil kardeşlerim. Önemli olan acaba Allah bizi seviyor mu? İşte maksat bu, gaye bu. Biz Allah'ı seviyoruz, sevdiğimizi iddia ediyoruz. Elimizden geldiği kadar Resulü Aleyhisselam'a tabi olmaya çalışıyoruz. Ama Allah bizi seviyor mu acaba? Önemli olan bu kardeşler. Yani karşılıksız bir sevgi olmaması gerekiyor. Önemli olan burada gaye nedir? Allah bizi seviyor mu? <gül> Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Vayakfir lakom donu işte o zaman günahlarınızı bağışlasın. İşte atıl burada gaye neymiş kardeşlerim? Allah zevcellenin bizi sevmesi. Zaten herkes Allah'a seviyor. Münafık da diyor, kafiri de diyor, puta tapanı da diyor, ee, bilmem neye tapanı da diyor. Hepsi biz Allah'ı seviyoruz diyor. Ama Allah seni seviyor. Burada önemli olan bizim gayemiz nedir? budur kardeşlerim. İşte muhabbetin en büyük sevgisi de budur kardeşlerim. يُحْدِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı ne yapsın? Bağışlasın. O yüzden İbnül Kayyim Rahimahullah bu ayetin tefsirinde diyor ki Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı, ona uymayı kendisine muhabbetten sayıyor. Ve e, burada diyor, önemli olan Allah'ın, e, senin Allah'ı sevmen değil, Allah Azze ve Celle'nin seni sevmesidir. Önemli olan da budur kardeşte O yüzden Allah e, Azze ve Celle kitabı kerimesinde kendisinin mümin kulları sevdiğini haber veriyor. Ve diyor ki, وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İman edenler Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? Daha fazla severlerdir. Ve huvel gafurul vudud. Muhakkak ki Allah nedir? Bağışlayandır, sevendirdir. Demek ki Allah ne yapar? Ancak ve ancak mümin kullarını sever. Bende diyor ki Allah Azze ve Celle, iman edenler ve salih amel işleyenler ne yapacaktır? Seyec'alü rahmanu vuddâ. Allah onları sevecektir. Yani nedir? Allah onları sevecek, onlar da Allah'ı sevecekler diyor alimler bunun tanımında. Evet. Demek ki Allah'a muhabbette e, ki en büyük şey yani Allah'ın sizi sevmesidir Bir müminin elde edebileceği en büyük hayırdır kardeşlerim. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah azze ve celle Rabbisinden rivayet ettiği hadiste diyor ki Allah azze ve celle her kim diyor benim bir dostumu benim sevdiğim bir insanı küçümser, hor görür veya aşağılarsa muhakkak ki bana savaş ilan etmiştir buyuruyor Allah azze ve celle. Benim kulum diyor bana ona kendisine farz kıldığım ibadetlerle yaklaşır diyor. Ve kendisi nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim diyor Allah Azze ve Celle. Eğer ben onu seversem o zaman işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. İşte o zaman benimle duymaya başlar benimle göz görmeye başlar benimle yürümeye başlar eğer benden bir şey isterse muhakkak ben ona onu veririm diyor Allah Azze ve Celle eğer ben o, o benden sığınma isterse muhakkak onu sığındırırım korurum diyor Allah Azze ve Celle ve diyor bir şey yapmada tereddüt hiçbir zaman etmedim ki diyor bir kulumun o kulumun canını almada tereddüt ettiğim kadar, çünkü o ölümü kerih görür, ben de diyor onun kerih gördüğünden hoşlanmadığından hoşlanmam diyor Allah Azze ve Celle. Düşünün kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kulunun hoşlanmadığından hoşlanmıyor. İşte muhabbetin en büyük semeresi, en büyük meyvesi budur kardeşlerim. Razı olduğundan Allah da razı oluyor. Senin hoşlanmadığından Allah Azze ve Celle de hoşlanmıyor kardeşlerim. O yüzden Ayşe anamız radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatu vesselama diyor ki ben diyor Rabbinin senin arzunu yerine getirmede diyor acele ettiği kadar hiçbir şey görmedim diyor. Yani Allah Resulü bir şey murat ediyor ve Allah da yapıyor Azze ve Celle. قَدْ Biz senin diyor göğe çokça Bakıp durduğunu görmekte izliyor Allah azze ve celle. Fe len walli yenneke kıbleten senin razı olduğun kıbleye seni çevireceğiz diyor Allah azze ve celle. Allah habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin isteği üzerine ne yapıyor? Kıbleyi Kudüs'ten Kabe'ye çeviriyor. Kimin isteğiyle? Kadna taqallubu ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın isteğiyle, onun arzusuyla, ne yapıyor, duasıyla Kudüs'ten Kabe'ye çevirir Allah Azze ve Celle. Bu muhabbetin göstergesi değil de meyvesi değil de nedir kardeşlerim? Demek ki burada öyle bir derece, öyle bir makam var ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle artık o benimle, görmeye, benimle duymaya, benimle konuşma, e, konuş, e, yürümeye, benimle tutmaya başlar diyor Allah azze ve celle. Bu evet. da inna llaha mualladine takavvalladinu hum muhsinun. Allah muttakina, Allah'tan korkan iyi kullarıyla beraberdir ayetinin tanımı işte budur kardeşlerim. Inna llaha lamma'l muhsinin. Muhakkak ki Allah ihsan sahibi iyi kimselerle beraberdir diyor Allah hazreti. Allah müminlerle beraberdir. İşte böyledir kardeşlerim. Bir mümin ne yapmaz? Hiçbir zaman haram işitmez. Haram konuşmaz. Harama el uzatmaz. Harama ne yapmaz? Gitmez, bakmaz. Çünkü Allah'tan korkar. Nasıl ki Allah Azze ve Celle kafirlerin kalplerine, gözlerine, kulaklarına Hakk'a karşı bir set, bir perde çektiyse, bir duvar ördüyse müminin de Allah'ın Allah sevdiği bir mümini de Allah o şekilde harama karşı ne yapıyor? Perde çekiyor kardeşler. Başkaları harama bakarken bu ne yapıyor? Gözünü yere eğir. Başkası hırsızlık yaparken, yetimin malına el uzatırken bu aksine infak ediyor. Başkası harama giderken o Allah yolunda cihada gidiyor ve infak ediyor. İşte budur bunun manası kardeşler. Yoksa bugün sofuların anladığı gibi aşağı neredeyse ee, Allah makamına çıkmak veya Allah olmak demek değildir haşa kardeşler. Dediğimiz gibi Allah o mümini sevdiği zaman haramlara karşı ne yapıyor küfre şirke karşı günahlara karşı onun önüne bir set şey çekiyor. Bazen olur ki kardeşlerim günah işlemek istese bile bir mümin Allah okuluna, sevdiği kuluna günah işletmiyor kardeşlerim. Ya bir engel veriyor ya bir şey yapıyor. Tıpkı Allah azze ve celle'nin Allah Resulü Aleyhisselam'ı daha genç iken koruduğu gibi bir düğüne gitmek istiyor. Cahiliye döneminde ki şirkin, küfrün, cahiliye adetlerinin, çalgının, çırpının olduğu bir düğüne yolda ne yapıyor? Uyku galiba çalıyor. Uyunduğunda bakıyor ki her şey olmuş bitmiş. İşte bu şekilde Allah da mümin kulunu bir haram işlemek istese bile ne yapıyor? Koruyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi sevdiği kullarından eylesin kardeşlerim. Aman Şimdi burada e, çok önemli bir e, mevzu var kardeşlerim. E, Allah Azze ve Celle'nin bizi sevebilmesi için ne diyor? Bazı şartlar getiriyor öncelikle farz kıldığım şeylerle kulum ne yapar? Amel eder diyor hadiste. Daha sonra da nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder diyor Allah subhanahu ve teala. Demek ki amelsiz, yani Allah'a karşı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiklerini yerine getirmeden ne yapamıyorsunuz? Bu mertebeye erişemiyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle Allah Azze ve Celle'nin farz kıldıklarını yerine getirecek, Allah'a yaklaşacak, ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle, nafilelerle yapmaya devam ederek Allah'a yaklaşmaya devam edeceksiniz. Ta ki gören göz, işten kulak, tutan el, yürüyen ayak mesatesi de olsun kardeşlerim. Artık Allah'la görür, Allah'la işitir, Allah'la tutar, Allah'la yürür hale gelirsiniz. Dediğimiz gibi günah işlemek isteseniz bile işleyemezsiniz kardeşlerim. İnşallah o kullardan oluruz kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette eğer bir kimse Allah bir kimseyi severse onu gök ehli de sever kardeşlerim. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah diyor bir kulu sevdiği zaman Cibril aleyhisselamı çağırır. Kimi çağırıyormuş? Cibril aleyhisselam. Meleklerin en büyüğü. Allah der ki muhakkak ki Allah filanı sevdi sen de severdir. Cibril sema ehline gelir meleklere der ki Allah falanı sevmiş siz de sevinlerdir. Sonra yeryüzünde o kimse için bir kabul görülür diyor. Kabul yayılır diyor. Kabul konur diyor. Yani bazen bir özellikle bunu e, alimler hakkında biz e, hissediyoruz kardeşlere. Veya Allah yolunda mücadele eden kimseler, canını malını feda eden başta sahabe ve diğer insanlar hiç tanımadığımız halde. E düşünün bir Ebu Beker radıyallahu anhu. Onu sevmeyen var mı kardeşler Vallahi sevmeyen kafirdir. Dinimiz bunu emrediyor. Evet. Veya diğer sahabeyi, diğer analarımızı bir Ebu Hureyre radıyallahu anhu'yu duyduğumuz zaman hangi bir insan onu sevmiyor? Çünkü Allah kabul koymuş kardeşlerim Allah onlardan razı olmuş Allah onları sevmiş ile ben falanı sevdim siz de sevin gökyüzü ehli menekler sevmiş ve yeryüzüne kabul koymuş. Müslim'de gelen rivayette ise diyor ki Allah bir kulu sevdiği zaman Cibril aleyhisselamı çağırır ve der ki ben falanı seviyorum sen de sever. diyor Cibril onu sever sonra gök ehli de onu sever ve Allah Azze ve Celle falanı sevdi siz de sevin der diyor. Ve gökyüzü ehli de onu sever. Sonra yeryüzüne bir kabul koyunur diyor. Evet. Süheyl İbnu i Ebi Salih diyor ki bizler diyor idik haç zamanı. Ve bizim yanımıza Ömer bin Abdülaziz rahimullah geldi diyor. Ve insanlar ona bakmaya başladılar. Bunun üzerine ben dedim ki. Ey babacığım, ben görüyorum ki Allah Ömer bin Abdülaziz'i seviyordur. Diyor. Babası diyor ki nasıl? Yani sen nasıl böyle bir söz söyleyebilirsin? Allah'ın Ömer bin Abdülaziz rahimahullah'ı sevdiği nasıl söylersin? Çünkü diyor baktım ki diyor insanların kalbinde ona karşı bir sevgi vardır. Anladınız mı ona kardeşler? ...eğer insanların kalbinde... ...birine karşı bir sevgi varsa... ...demek ki bu nedir? Allah'ın onu sevdiğinin bir... ...alametidir kardeşlerim. Duyulan muhabbetin... ...bu dünyadaki eseri... ...Allah sizi severse Cibril de sever... ...Cibril severse gök ehli de sever... ...menekler de sever... ...ve yeryüzünde için bir kabul konur diyor. Bir de bunun dünya ahireti var kardeşlerim. Ki... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle en büyük müjdeyi veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir adam Enes radıyallahu anh'u anlatıyor. Bir adam geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü diyor ki sen kıyamet için ne hazırladın? Adam diyor ki Allah ve Resulünün sevgisini diyor. Öyleyse sen sevdiğimle berabersin diyor aleyhisselam. Enes diyor ki vallahi biz İslam'dan sonra bunun gibi bir şeye daha hiç sevilmedik diyor. Vallahi ben Ebu Bekir Allah'ı ve Rasulü'nü çok seviyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çok seviyorum. Ömer radıyallahu anh'ı çok seviyorum. Ve kıyamet günü onlarla birlikte olmak istiyorum. Her ne kadar onlar gibi amel işlemiş olmasam da diyor nesib bin Malik radıyallahu Din Abdullah ibn Mesud diyor ki bir adam geldi dedi ki onların ameliyle amel etmediği halde o topluluğu seven bir kimse hakkında ne dersin kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu Aleyhisselam Evet bizler de inşallah Allah'ı seviyoruz peygamberini seviyoruz o sahabeyi çok seviyoruz ve her ne kadar onlar gibi amel işlemesek de inşallah kıyamet günü onlarla birlikte olmak istiyoruz. Amin. Demek ki bu müjde kişi sevdiğiyle beraberdir. Kıyamete kadar Allah ve Resulünü seven herkes için geçerlidir inşallah kardeşlerim. Evet. Rabia i̇bn Ka'b el-Eslemi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında geceledi. Allah Resulü gece abdest almak için kalktı. Ben de kalktım. Onun su, abdest alması için ona su döktüm diyor. Ve Allah Resulü buyurdu ki iste. Ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü cennette seninle beraber olmak isterim sana komşu olmak isterim diyor Allah Resulü dedi ki başka bir şey de iste bu ya Allah nasıl, bunu istiyorum diyor. o zaman dedi ki diyor Allah Resulü Vesselam öyleyse bana çokça secde ederek yardım et dedi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte burada kendisinden komşu cennette komşu olmak isteyen sahabeye ne yapıyor Çokca nafile namaz kılmasını emrediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki sadece kalb ile temenni etmek, dil ile söylemek nedir? Cennete girmeye, peygamber aleyhissalatu vesselama komşu olmaya yeterli değil kardeşlerim. Muhakkak ne olacak? Amel olacak. Amel işlemezseniz nedir? Bu bir iddiadan başka bir şey değildir. Ne diyor? Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onlar Allah'ın nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir cennette. Onlar ne güzel arkadaştır diyor Allah Azze ve Celle. Eğer Allah'ı ve sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor. Allah Azze ve celle. Demek ki burada bu muhabbet, bu sevginin ve Allah'ın bağışlamasının bir araya gelebilmesi için gelebilmesi nedir? Bir insanın, bir müminin elde edebileceği en büyük olgudur kardeşlerim. Allah'a, tüverrasülallâhi's selam'a karşı duyulan muhabbet ve bunun neticesinde bunun meyvesi olarak ne yapmak o Allah azze ve celle'nin bizleri bağışlamasını ümit etmek ve bağışlaması. Demek ki Allah'ın rızası her türlü nimete kavuşmanın sebebi ve Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması da bizlere o elim verici azaptan kurtulmamız da nedir? Allah'ın bizi bağışlamasıdır. Evet. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a duyulan muhabbetin eserlerinden, alametlerinden bir tanesi neydi? Sevgiliyi çokça anmak. Ki Allah Resulü, Allah Azze ve Celle Allah ve melekler peygamberine salat ve selam ederler. Ey müminler sizde salat ve selam edildiğiniz zaman her kim bana bir salat ve selam ederse Allah da ona ne yapar? On tane salat ve selam eder müjdesini vermiştir. Peki, demek ki burada nedir? Buradan kasıt Allah Resulü ve vesselamı övmektir. Ki Kişinin e, karşılaşacağı ceza karşılık da ancak ameli cinsindedir. Her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı överse, Allah da ne yapar? Onu över kardeşlerim. Bu da nedir? Muhabbetin alametlerinden bir tanesi. Daha önce geçtiği hadiste sahabeden Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'u diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, ben kendim için yaptığım bir dua var diyor. Ve o duanın üçte dörtte birini senin için yapayım mı diyor. Allah Resulü Aleyhisselam dilersen ama eğer fazlalaşırsan daha hayırlıdır diyor. Öyleyse yarısını sana yapayım Allah Allah'ın Resulü. Dilersen diyor ama fazlalaştırırsan daha iyi. Üçte ikisi ve diyor ki sahabe sonunda... Ben diyor duamın hepsini senin için yapacağım ey Allah'a nasu dediğinde öyleyse senin için bütün her türlü hüzün giderilir ve senin için ne yapılır? Günahların bağışlanır diyor Allah Rasulü Aleyhissalatu vesselam. İşte muhabbetin karşılığı budur kardeşlerim. Bu muhabbet karşılığında ne yapılıyor? Allah Hazze ve Celle günahları bağışlıyor kardeşlerim. Ki bir insanın elde edebileceği veya yegane gayesi muhabbet sayesinde Allah bizden razı olsun ve günahlarımızı bağışlasın. Bir mümin, bir kul bundan başka ne ister ki kardeşlerim? Allah hayır versin. Demek ki itaatlerin tamamının sevabı muhabbetin bir meyvesidir kardeşlerim. Eğer Allah'a ve Rasulüne karşı muhabbetiniz varsa ibadet edersiniz. Çünkü muhabbet iman ve din din amellerinden her amelin aslıdır muhabbet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize Allah'ı ve Resulü hakkıyla seven onun bizden razı olduğu kullarından eylesin Amin. kardeşlerim. Merhametiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cennette peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu olanlardan eyle ya Rabbi. Kalbimize peygamberin aleyhissalatu vesselamın ve Allah azze ve celle'nin sevgisini tamamen dolup taşan kullarından eyle ya Rabbi. Hakkı hak bülüp hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım bize hem dünyada iyilikler, hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru amin. ve merhametinle cennetine girdirdim kullarından eyle. Allahumma amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en illa ente Ve rabbil